Yes. <laughs> Allah'tan rızık alalım. Amin. Allah'a emanet olalım. ala Allah'a muhammedin ve ala Allah'a ve olalım. Amin. Uzun bir aradan sonra tekrardan derslere başlamamızı bizlere Allah'a eden olalım. Amin. Allah'a emanet olalım. Amin. Allah'a emanet olalım. Amin gönderdiği Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama ve onun güzide ashabına ve de kıyamete dek ona tabi olan mümin ve müminata salat ve selam ederiz. Nasip olursa bugünkü dersimizde vitir namazını işleyeceğiz. Öncelik olarak vitir namazının hükmü nedir? Müştehit imamlarımız katında bu konuda görüş farklılıkları var mıdır? Varsa bu rivayetler nelerdir? Bunlardan gücümüz nispetince bahsedeceğiz. Daha sonradan vitir namazının kılınışında kaç rekat olduğu, e, bu rekatlar arasında bir selam veya iki selamla kılınıp kılınamayacağı, kunutun nasıl yapılacağı ve kunutun hükmünün ne olacağı, vitir namazının dışında diğer namazlar içinde kunut yapılabilir mi, yapılamaz mı? Kunut duasını bilmeyen bir kimse ne yapmalıdır? Bu ve emsal bir takım konulara inşallah temas edilecek. Eğer vaktimiz kalırsa da namazda farz olan kıraattan kastedilen nedir? Bunun miktarı ne olmalıdır? Bu meselelerde inşallah temas edilecektir. Rabbim bir hakkın okuyabilmeyi, okuduklarımızı anlamayı anladıklarımızı da önce kendi nefsimize tatbik edip daha sonradan da etrafımıza anlatmak suretiyle tatbik ettirebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Salatül vitir, vitir namazı. Eee wal vitru salat surekatin la yafsulu beynehun ne selam. Şimdi öncelikle vitir namazının hükmü ile alakalı kaynaklarımıza baktığımız zaman Ebu Hanife Rahimullah'tan bu noktada 3 farklı rivayet geldiğini görmekteyiz. E, bu rivayetler ki Hammad bin Zeyt'ten yapılan rivayet, birinci rivayet Ebu Hanife Rahimullah'a göre vitir namazının farz olması. E, yine Yusuf bin Halid es Essemti'den yapılan rivayet ki Hanefi mezhebinde daha fazla meşhur olan daha fazla dillendirilen vacip olduğu rivayeti Nuh bin Ebi Meryem El-Mervezi'den yapılan rivayet yine Ebu Hanife Rahimullah'tan vitir namazının sünnet olduğu, sünnetin müekket olduğu. Ki bu son rivayet aynı zamanda İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahumullah'ın da görüşüdür. Ee, i̇mam Şafii'nin de iki görüşünden bir olduğu yine Şafi kaynaklarında yer verilmiştir. E, bu şekilde e, söylenmekle beraber, bu şekilde farklı rivayetler olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen ve zahir-ül olarak kabul edilen, zahir rivaye olarak kabul edilen vitir namazının vacip olmasıdır. Hatta bununla alakalı e, Allah-u Alem bedai olsa gerek bir kıssadan bahsedilir. E, bu e, Yusuf bin Halit es-semti. Ki Ebu Hanife Rahimullah'ın gözde talebelerinden ancak talebe olmadan önce, daha doğrusu Ebu Hanife Rahimullah'ı daha iyi yakinen tanımadan önce bu Hanife'ye geliyor. Vitir namazının hükmünü soruyor. Nedir vitir namazı? Bunun üzerine Ebu Hanife Rahimullah diyor ki vitir namazı vaciptir. Zaten bu rivayet oradan geliyor. Onun üzerine bu Yusuf bin Halit Esemti diyor ki sen küfre girdin. Tabi bunu söylerken şöyle algılıyor. Ee, Allah'ın günde beş vakit namazı farz kılmış. Oysa Ebu Hanife 6 vakti de bunu eklemiş oluyor. Dolayısıyla nasıl aykırı ifadede bulunmuş oluyor. Tabi Ebu Hanife rahimullah bu karşılığı görünce diyor ki bu ifadem bana çok ağır geldi. Oysa ben vacip ile farz arasını yerle gök arasından daha fazla ayırt ediyorum. Diyor. Ve vacibin ne anlama geldiğini, farzdan farkının ne olduğunu güzel bir ifadeyle onu anlattıktan sonra Yusuf bin Halit bu söyleminden dolayı pişman oluyor. Hatta Ebu Hanife Rahimullah talep oluyor ve uzun bir zaman onun ders harakasına da katılmış oluyordur. Hatta bazıları Ebu Hanife Rahimullah'tan gelen bu üç farklı rivayeti cem ediyor, tevfik ediyor Diyor ki bu farzdır ama amelen farzdır. Yani amel olarak icra edilmesi gerekmesi itibariyle farzdır. Vaciptir, itikaden vaciptir. Buna inanılması gereklidir. Ee, sünnettir. Bunun subutu Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sabit olmuştur. Yani sünnet ile sabit olmuştur. Dolayısıyla farz, vacip ve sünnet kavramlarında bir nevi toplamış oluyorlar. İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimullah'a göre vitir namazı müekked sünnettir. Ama sünnet olmakla beraber kazası yapılması gereken bir namazdır. Ee, ki bununla alakalı İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim ki vitri kılamayacak olursa onu hatırladığında kaza etsin. Malinde bir hadis-i şerif var. Buradan istillal edilerek vitir namazının kaza edileceği sünnettir diyenlere göre de yapılmalıdır şeklinde kaynaklarımızda muhitil burhani özellikle bu konuya temas ediyor. Orada görmemiz mümkündür. Peki vitir ile alakalı yani hükmüyle alakalı bu ihtilafları gördükten sonra bunu inkar eden biri kalkıp da vitir namazı diye bir namaz farz değildir diyecek olsa veya vacip değildir diyecek olsa veya böyle bir namaz yoktur diyecek olsa bu insan küfre düşer mi? Veya böyle bir insan tekfir edilir mi? Deniyor ki tekfir edilmez. Zira hüküm itibariyle tartışmalı olan bir konu. Yani farz mı, vacip mi, sünnet mi şeklinde hakkında farklı mütala ve farklı görüşler varsa demek ki hakkında kat'i bir delil olmadığını gösterdiği için inkar eden kimse küfre nisbet edilmeyecektir. Zaten daha önceki derslerimizde de temas etmiştik. Küfür ile tekfiri birbirinden ayırmamız gerekir. Yani bir lafzın küfür lafı olması bir şey ama bir insana sen kafirsin demek bu başka bir şeydir. Ve bu çok önemli, çok titizlik gösterilmesi gereken bir şeydir. Şöyle örneklendirebiliriz. Elinizde bir silahınız var, içinde bir tane merminiz var ve hedefiniz belli. Hedefinizi attığınızda eğer 12'den vuramayacak olursanız o mermi sekecek, kesin sizi vuracaktır. Başka şansınız yok. Ya vuracaksınız veya atmayacaksınız. Bu bağlamda bir insan birine sen kafirsin dediği zaman o küfür ya ona dönecek. Yani dediği gibi 12'den isabet etmiş olacak. veyahutta da eğer onda böyle bir durum yoksa Allah muhafızı o küfür kendine dönecektir. O yüzden tekfir noktasında çok dikkat etmemiz gerekir. Bir söylemin. Hatta kaynaklarımızda geçer on ihtimali olsa bu on ihtimalinin dokuzu küfrü gerektirse bir ihtimal küfrü gerektirmiyorsa tekbir noktasında o bir ihtimale bakılır Bu o insana sen kafirsin denmez. Ama küfür lafı olması itibariyle böyle değildir. Yani meseleyi teori olarak düşünecek olursak bir lafzın on yorumu olsa on yorumunun dokuzu küfrü gerektirmeyi bir küfrü gerektirirse, o lafız küfür lafızlarından kabul edilir. Niye insanlar ondan kaçsın? Bunu telaffuz etmekten uzak dursun diye. Ama bireye tağlük ettiği zaman, şahsa tağlük ettiği zaman durum daha farklı olacak. Bu noktada da dikkat etmemiz gerekir. Ee, tekfir noktasında yani insanlara hüküm vermediği, kafirdir ifadesini kullanmada yüzde yüz isabet etmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde çok tehlikeli bir işlem içine girmiş oluruz ki e, akıbet bize döner, Rabbim muhafaza eylesin. Peki namazı namazıyla olan ahkama baktığımız zaman genelde Hanefi mezhebine göre vaciptir görüşü ağır basmış. i̇mam Ebusu ve i̇mam Muhammed'e göre ise müekket sünnettir. Ee, müekket sünnettir yani e, terk edilmesine ruhsat verilen sünnet anlamında değildir. Hattı zatında bunun sünnetliliği e, diğer ravatip sünnetlerden daha da kavi bir derecedir. Ki bundan dolayı deniyor ki bir insan oturarak keyifli olarak tabii, e, vitim namazını oturarak kılması sahip değildir. E, ki bunun vaciptir e, tarafının ağır bastığı da gösteriyor. Keza özrü olmaksızın bir insanın hayvan üzerinde veya binek üzerinde vitim namazını kılması da sahip değildir. Oysa nafile namazları kişi keyfi olarak oturarak kılabilir. Oturarak diyorum ama ima ile demiyorum. Yani secde yapacaktır. Binek üzerinde ima de kılabilir nafile namazları. Sabah namazının sünneti müstesna, bir de vitir namazı müstesna. Bir de vitir namazında her rekatta kıraat vardır. Her rekatta kıraat yapılması gerekecektir. Niyet olarak da tayin edilmesi gerekecek. Yani nafile namazlar konumunda mutlak namaza niyet etmek yeterli değil. O namazın vitir namazı olduğunu belirtmek de şarttır. Peki kaç rekattır bu vitir namazı? Selâsülü <Sessizlik> rekatin dedik. Üç rekattır. La yafzülü beyne hunne bi aralarını selam ile ayırmayacak. Şafii mezhebi bir de Hanbeli mezhebinde var olan bir görüş. iki artı bir şeklinde de kılınabilir. Tek selamla da kılınabilir. Oysa Hanefi mezhebine göre tek rekattı namaz olmayacağı için bu vitir namazı üç rekattı tek selamla kılınmalıdır. Akşam namazı gibi. Hatta bundan dolayı bir insan diyelim ki birinci teşehhütte unutsa oturması gerektiği halde oturmayıp ayağa kalksa bu durumda ne yapacaktır? Tıpkı akşam namazında olduğu gibi namazına devam edecektir. Eğer geriye avdet edecek olursa farzdan geri dönmüş olacağı için namazı bozulur. Ee, akşam namazının farzının kılınışı şeklinde bu da kılınacaktır. Ee, arada bir fark vardır. Akşam namazının üçüncü rekatında sadece Fatiha okunurken burada her bir rekatta Fatiha artı zam-ı surede okunacaktır. Biraz sonra ondan da bahsedilecektir. Ee, tabii bu e, vitir namazında yine çoklukta sual edilen meselelerden bir tanesi. Özellikle Ramazan-ı Şerif ayı geliyor önümüzde. Ee, bu zaman zarfında Ümre'ye giden kardeşlerimiz oluyor. Ki harem şerifte ümre yapmak, özellikle Ramazan-ı şerifiye ümre yapmak derken, ümre zaten orada olur. Ramazan-ı şerif ayını orada geçirmek ciddi anlamda bir erdemlilik. Çok değişik bir atmosfer oluyor. Teravih namazları kılınıyor ve teravih namazının sonunda da vitir namazı kılınıyor. Son 10 gün olduğu zaman vitir namazı, teravih namazının akabinde kılınmıyor. i̇hya leyl adı altında gece 10 rekatlık bir namaz var. O namazın akabinde kılınıyor. Tabii çok sual geliyor. Bizlerin işte bu vitir namazında e, oradaki imama uymamız sahih olur mu, olmaz mı? Tabii bu söylem birkaç e, nedenden kaynaklanabiliyor. Niçin böyle bir soruya ihtiyaç duyuluyor? Bir, e, mezhep farklılığından dolayı vitim namazının hükmü açısındaki ihtilaf e, ki i̇bn Abidin Rahimullah bu konuya temas ediyor haşiyesinde. Hanefi olan birinin şafi olan bir imama vitim namazında uyması sahih midir? Keza İmam Merginane-i isimli eserinde de bundan bahsediyor. E, Tabii bu niçin sual ediliyor? Vitim namazı Hanefi mezhebine göre vaciptir. Şafi mezhebine göre sünnettir. Oysa Hanefi mezhebinde şöyle bir temel kural vardır. İmam ile cemaatin namazında birlik olmalı veya imamın namazı cemaatin namazından daha kaviy olmalıdır. Aksi durumda binalu kaviy alez zayıf dediğimiz kaviyi yani kuvvetliği zayıf üzerine bina etmiş olacak ki bu caiz olmaz. Şafii mezhebine göre böyle bir sıkıntı söz konusu değildir. Çünkü herkes kendi Fatihasını okuduğu için namazında ki imam farklı bir namazda yıkılsa, hatta nafile bir namazda yıkılsa arkasındaki kişi farza niyetle ona iktida etmesinde herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama Hanefi mezhebi öyle değildir. Hanefi mezhebinde imamın kıraatı, cemaatin kıraatı olduğu için ittihat gerekir. Aynı namaz olmalı ve imamın namazının daha kavi olması gerekecektir. Bu bağlamda vitim namazı Şafi mezhebine göre sünnet, Hanefi'ye göre vacip, vacibi sünnet üzerine bina etmek sahih değil. O zaman acaba bu iktidar doğru değilmiş şeklinde bir sual gelebiliyor. Diyor ki kaynaklarımızda hayır sahihdir. Niye? Çünkü Hanefi mezhebinde olan bir kimse şöyle demiyor. Vitir sadece bana vaciptir demiyor. Vitir Müslümanlara vaciptir. Dolayısıyla benim imamım da her ne kadar Şafii mezhebine mensup olsa da o kimse de neyi kılmış oluyor? Vacip olan bir namazı kılmış oluyor benim zamıma, benim iltizamıma, benim kabul ettiğim görüşe göre. Dolayısıyla kişi kendi zamına göre muhakaza edileceği için vacibi vacip üzerine bina etmiş olacak. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Ama burada eğer Şafii olan kimse 2 artı 1 şeklinde kılarsa Hanefi ve Sebina göre tek rekatlı bir namaz olamayacağı için bu tabi karşımıza sıkıntı olarak çıkar. Bu noktada da dikkat edilmesi gerekecek. Vayak Rawu Vayak Nutufisali Setik Kabler Rukü Fi Sene. Devam edelim. Vitrin namazın hükmünden bahsettik. Üç rekat olduğunu söyledik. Tek selamda kılınmasının gerektiğinden bahsettik. Peki kunutu ne zaman yapacaktır? 3. rekatta kıraatten sonra rükudan önce kunut yapar ve bu kunut e, herhangi bir güne mahsus değildir. Senenin bütün günlerinde vitir namazında kunut vardır. E, nedir kunut? Kunut vitir namazında 3. rekatında e, kıraat yaptıktan sonra rükuya varmadan önce e, bir müddet dua etmektir. Tekbir alıp dua etmektir. Buna kunut denir. Tabi bunun hükmü nedir? Bunun hükmü vitir namazının hükmüne endeksidir. Yani biraz önce bahsettiğimiz Ebu Hanife Rahimullah ile İmam-ı Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahim-i arasındaki vitir namazına dair görüş farklılığı, kunutun ahkamına dair de görüş farklılığını doğuruyor. Dolayısıyla Ebu Hanife Rahimullah'a göre kunut vacip oluyor. İmam-ı Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre ise kunut sünnet oluyor. Ancak şu vardır Hanefi mezhebinde bu Hanife Rahimullah'a göre kunut vaciptir de kunut nedir? E, bu konuda iki görüş var. Bir görüşe göre e, kunut e, o belli bir müddet beklemektir. İkinci görüşe göre ise kunut e, o zaman zarfında bir duada bulunmak, dua yapmaktır. Kunut duasını özellikle okumak değil. Yani halk arasında meşhur olan Allahümme inna niste'inuke diye başlayan duayı okumak sünnettir. Ama bir dua okumak Herhangi hangi bir dua okumak o zaman zarfında vacip olan budur şeklinde kaynaklarımızda geçer ve tercih edilen de görüş budur. Peki bu zaman ne kadar bir zaman dilimidir? Yani konuş zamanı İnşikat suresi veya Buruç suresini okuyacak kadar yani takribi olarak bir yarım dakikalık veya bir 20 saniyelik bir zaman diliminin geçmesi bu vacibi yerine getirmek için yeterlidir. Burada fi cemi senin özellikle ifadede kullanılması ve bu noktada farklı mezheplerde farklı görüşlerin yani özellikle bir musibet olduğu zaman kunut yapılır veya sadece Ramazan-ı Şerif'te veya Ramazan'ın son 10 gününde değil senin her bir gününde vitim namazında ister eda olarak kıl ister kaza olarak kıl her halükarda kunut yapılacaktır ve okur fi vitri Fatihatel Kitab eee kıraat olarak da eee namazının her bir rekatında Fatiha suresini okur ki bu vaciptir. Ve sureten ma'ha ve zamm-ı sure diye tabir ettiğimiz Fatiha suresinden sonra bir zamm-ı surede okuyacaktır. Bu da normalde vücub olarak. Kıraat farzdır ama bu kıraatın dediğimiz gibi Fatiha olması ve Fatiha'nın akabinde zamm-ı sure olması ve bu her bir rekatta yapılması vaciptir. E, tabi e, münferiden kılan kimse için bu durum böyledir. Eğer kişi cemaatle vitir namazını kılıyorsa yani bir imama iktida ediyorsa tabi burada bir parantez açmamız gerekir. Vitir namazının cemaatle kılınması sadece Ramazan-ı Şerif ayına mahsustur. Ramazan haricindeki günlerde vitir namazını cemaatle kılmak herhangi bir nafile namazı cemaatle kılmak gibi mekruhtur. Sadece Ramazan-ı Şerif ayında teravih namazının akabinde vitir namazı cemaatle kılınır. Peki böyle bir cemaat söz konusu olduğu zaman zaten imam efendi kıraat yapacaktır. Cemaat subhaneke duasını okuduktan sonra kıraat da bulunmayacaktır. Fe iza erade en yaknuta kişi kunut yapmak istediği zaman kepbere tekbir alır. Ve refâ yedeh ve ellerini kaldırır. Tekbir alması vaciptir. Ellerini kaldırması ise tıpkı iftitah tekbirinde olduğu gibi sünnettir. Sünne kanete sonra da kunut yapacaktır. E dediğimiz gibi kunut belli bir miktarın durulması veya o zaman zarfında bir dua yapılması bu Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre vaciptir. Ama meşhur olan dua yapmak, yani Allahümme inna nesta'inuke diye başlayan, Allahümme inyake na'budu diye başlayan duaları yapmak ise e, sünnettir. E, Tabi kişi eğer bu duaları bilmiyor ise e, veya Arapçası yoksa e, burada Ya Rabbi diyebilir, Allahum gıfirli diyebilir veya Rabbena atina ayeti kerimesini dua niyetiyle de okuyabilir burada farklı görüşler vardır ama bu görüşme yani bu tartışma fadilete dairdir. Yani sıhhat'a dair değil tabii ki en faziletli olan da Rabbena atina duasını yani ayetini dua niyetiyle okuması. Ama bunu da yapamıyorsa ya Allah demesi, ya Rabbi demesi, Allahu mağfirle, ya Rabb beni affet anlamında bu ifadeleri kullanması da yeterlidir. Hiçbir şey demese de o zaman durmuşsa yine vacibi yerine getirmiş olacaktır. Ee, bu konu tartışmalı olmakla beraber. وَلَا يَقْنُطُ فِي الصَّلَاتٍ غَيْرِهَا Vitir namazının haricinde herhangi bir namazda kunut yoktur. Ee, şu kadar var ki ancak bir nazile söz konusu olursa nedir nazile? Bir bela, bir musibet, savaş olabilir, deprem olabilir, Allah muhafaza veya bir terör saldırısı olabilir veya bir semavi bir afet olabilir. Böyle bir durumda da sesli olan namazlar, sabah namazı gibi, akşam namazı gibi, yastığı namazı gibi namazlarda imam efendi uygun görürse e, orada kunut yapabilir Hanefi mezhebine göre. Yani dua yapabilir kıraattan sonra rukya varmadan önce. E, ama böyle bir durum yoksa e, vitir namazının haricinde kunut yoktur. Hatta bununla alakalı e, bir hatıram aklıma geldi. E, uzun Yıllar önce e, ders okumak üzere Halil Günenç Hocam'ın evine gitmiştim. Allah ona selamet verirsin. Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Bu aralar biraz rahatsızlığı da vardır. Ömrümüne bereket ihsan eylesin. E, dersine girmiş, gitmiştim. E, bir misafiri vardı doğudan gelen e, emekli bir müftü efendi. E, doğudan Hoca Efendi'yi tanıyor. E, yurt, dışlarına, yurt dışlarına gitmiş. Ee, emekli olmuş. Hoca efendi ziyarete gelmiş. O vesileyle biz de tanıştık. Orada muhabbet esnasında e, söz e, Suriye'deki merhum Abdülrezzak el-Halebi Hazretleri'ne geldi. O da rahmetli oldu. Rabbim şefaatine nail eylesin. Dedi ki o zat işte bir tarihte dedi sabah namazı olsa gerek dedi. E, camisine gittim dedi. Abdülrezzak Halebi Hazretleri'ne namaz kıldırıyor. E, baktım kunut yaptı diyor. Bunu söyleyen Şafi'ül mezheb, Abdurrazzak Halebi ise Hanefi. Kunut yapınca gittim yanına diyor. Neyse hoş beş muhabbetten sonra dedim ki hocam dedim. Yani Hanefi mezhebine göre siz Hanefi'siniz. Hanefi mezhebine göre kunut sadece vitim namazında var. Bunun haricinde bir musibet, bir bela olmadıkça yapılmıyor. Sizin kunut yapmanıza sebebiyet veren şey nedir deyince... O hece efendi demiş ki, ya bak e, sen müftü olmuşsun ama sakalın yok. Sakalsız olan birinin müftü olmasından daha büyük bir musibet mi var? Diyerek e, bunun bir nazili olduğunu, e, tabi orada gülündü, e, espri şeklinde konuşuldu. E, böyle bir şeyden bahsedildi. Yani burada sabit bir şey olmadığını da gösterebilir. Bir bela, bir musibet karşısında da yapılabilir. Tabi biraz da bu algıyla alakalı, yani bizim e, özellikle batı kesiminde e, vitim namazının haricinde kunut yapılmaz bilinmez. Belki İmam Efendi yapacak olsa da cemaat bu Hoca Efendi şaşırdı herhalde diye şeklinde bir tepki de gösterebilir. Ama bu bilinçlendirme adı altında konuşulabilir. Özellikle Çin'de bulunduğumuz şu dönem hassas bir dönem. Ciddi anlamda bela ve musibetlerin bulunduğu bir dönem işte terörle uğraşıyoruz, sınır ötesinde uğraşıyoruz, Mehmetçiğimiz orada mücadele ediyor. Onlara dua olması mahiyetinde de yapılmasında ki mezhebimize de var olan bir şeydir, olabilir. Ama dediğimiz gibi yani insanları bu noktada önceden uyarmak gerekir. Aksi takdirde kargaşaya sevbiyet verebilir. Kasıt, elleri kaldırma, söz, dua Bildiğimiz vitin namazında kunut nasıl yapılıyorsa aynı şekilde. Yani tekbir alıp elleri kaldırıp orada dua yapmaktır. Vaale fişe İmam Salavat, tabii bu kunutta sesli mi sessiz mi yapılacağına dair de aslında e, zahir rivayete bir ifade yok. Yani özellikle İmam Efendi ile kılındığı zaman e, burada da mütahkir ulema özellikle hidayet sahibi e, İmam Seraksiden de yapılan rivayetlerde sessiz olmasından bahsediyor. Ama e, Suudi Arabistan'da e, Harim-i Şerif'e giden kimseler e, Ramazan'da yapılan kunut dualarında orada sesi yapıldığını görürler ki e, bu Hanefi mezhebinde de bir sıkıntı oluşturmayacaktır. min min as مِنَ السَّلَوَاتِ كَرَاتُ سُورَةٍ بِعَنْيهَا Şimdi e, fitir namazı meselesi bitti. E, bazı mesail kıraata dair e, bazı meseleleri okuyacağız. Ve nasip olursa da cemaatle namaz bölümüne gelelim. Burayı da bitirelim inşallah. Ondan sonra dersimizi bitireceğiz. وَلَيْسَ fişe شَيْءٍ مِنَ السَّلَوَاتِكْ كَرَاتُ سُورَةٍ <بيَعْنِهَا> Şimdi namazda kıraat farz diyoruz. Kıraatın ilk iki rekatta olması vaciptir. Bu kıraatın fatiha ve zamm-ı olması da vaciptir. Peki Fatiha'dan sonra okuyacağımız namuz surenin muayyen bir sure olma şartı var mıdır? Yani şu namazda illa bu sure okunacak filan namazda illa şu sure okunacak şeklinde bir tahdit var mıdır? E, diyor ki velese fi şey minus salavati kıra'tu suretin bi ayniha muayyen bir surenin falan namaza taksis edilmiş şeklinde bir şey yoktur. La yuz yu O derece ki başkası caiz değildir şeklinde yani e, Fatiha'dan sonra illa şu sure okunacak. Bu sure okunmazsa namaz sahih olmaz şeklinde bir tayin söz konusu değil. Hatt-ı zatında böyle yapmak da mekruhtur ve yukruhu en yettakize sureten bir salatin bi muayyen bir namaz için bir sureyi tayin etmek nasıl laykruu gayraha. O derece ki başka sureyi okumuyorsun. Sadece o sureyi okuyorsun. Bu şekilde bir tayinde bulunmak da mekruhtur. Ancak bu mekruhluktaki kastedilen eee şöyle bir algının oluşması. Yani adeta bu namazda bu sureden başka kıraatın yapılması sahih değildir. Bu şekilde olması veyahut da insanlara yani başka bir yani diğerlerini terk etmek, diğer sureleri okumamak. Ama deniyor ki kişi onu çok iyi bildiği için okuyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor Fakruhu mate'seramel Kur'an Kolayınıza gelen yeri okuyun. Ben de en kolay burayı okuyabiliyorum şeklindeyse ise da bazı namazlarda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan rivayet edilen okuduğu bazı sureler vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın okumasından teberrük olsun diye bu fazilete nail olabilme adına okuyorsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ancak fuka diyor ki bazı günler farklı surelerde okunmalıdır. Niye? Cemaat bilsin ki başka surenin okuması da caizdir. Çünkü insanların yanlış anlamasına, yanlış bir düşünceye kapılmasına sebebiyet vermeme adına. Peki ve edna ma yüzü minar kıratı füssalatin namazda kırat olarak en edna okuması gereken miktar ne kadardır? Bu konu ma yetena veluhi ismül Kur'anı ende bi hanife rahimullah i̇mam Kuduri Ebu Hanife Rahimullah'tan farklı rivayetler olmakla beraber tercih ettiği bir rivayet var ki onu burada dillendiriyor. Kur'an denilecek miktarın okunması. Kur'an denilecek miktar velev ki bu bir ayetten az olsa bile aslında bakılacak olursa Ebu Hanife Rahimullah'tan bu noktada üç farklı rivayet var. Yani şöyle ki namazda kıraat farzdır. Bunda şüphe yok. E, bu kıraatın Fatiha olması Hanefi mezhebine göre farz değil, vaciptir. Şafii mezhebi müstesna. Fatiha'dan sonra bir zammı sura okunması da vaciptir. Peki farz olan miktardaki en edna mertebe nedir? Bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanif Rahimullah'tan üç farklı rivayet var. Zahir rivayeden yapılan nakle göre, yani İmam Muhammed'in altı esas kitabında ki, ki özellikle kitab asıl buna yer verilmiş, namazda okunması farz olan kıraatın en, ez, e, en az miktarı e, ister kısa olsun, ister uzun olsun bir ayettir. Ve ki o bir ayet çok kısa bir ayet olsa bile, müdhametan gibi bir ayet okunması yeterlidir. Zahir rivayetteki ifade bu. İkinci rivayete baktığımız zaman ise, e, ki bu görüşe göre... E, Kur'an okudu denilecek kadar, kıraat yaptı denilecek kadar bir miktarın okunması. E buna göre o zaman bir ayeti ikiye de bölünebilir. Diyelim ki ayet-i her kürsünün bir kısmını birinci e, e, rekatta, e, diğer kısmını ikinci rekatta okuyacak olursa bu sahih olabilir ki nitekim e, İmam-ı Kudur'u bu görüş tercih etmiş. Zaten metinde de direktman bunu söylüyor. E, üçüncü rivayete baktığımız zaman, üçüncü rivayette, 3 kısa ayet veya 3 kısa ayete denk uzun bir ayet şeklinde okunması e, bu şekilde hareket hareketi diyor ki İmam-ı Beybusi ve İmam Muhammed Rahimullah Humullah'tan da rivayet edilen bu son rivayet. Yani onların görüşte bu son iki görüş e, iki, sonuncu görüştür. Nitekim musannif burada da diyor ki Kâle Beybusi ve Muhammed la yuzîu ve ekallu min selâse âyâtin kısar ev ayetin tavîl. 3 kısa ayet olmadıkça veya üç kısa ayete denk uzun bir ayet olmadıkça kıraat farzı yerine gelmiş olmayacaktır. İmam-ı ve İmam-ı Muhammed'e göre ki bu Ebu Hanife'den de bir rivayettir. Ama Hanefi mezhebinde Ebu Hanife'ye göre tercih edilen Musannif'in tercihi Kur'an denilecek miktar. Ee, zahir rivayeye göre tam bir ayet olması ama mütahhir ulemaya baktığımız zaman, Hunye gibi kaynaklar bunu dillendiriyor. İmame'nin görüşü daha ihtiyatlıdır. Ki ibadet babında da ihtiyatla hareket etmek güzeldir. Çünkü işte İmame-i Büyüsü ve İmam Muhammed Rahimullah'a göre hareket edildiği zaman Ebu Anife Rahimullah'a göreden ama sayı olacaktır. Çünkü edna mertebesi onlarda daha uzun bir miktardır. O yüzden bizim ilmal kaynaklarımızda veya işte yaz medreselerinde, yaz kurslarında çocuklara okutulan dini bilgi kitaplarımızda imameyinin görüşüne yer verilmiştir. Ve hafızalarda bu kalmıştır. Ki dediğimiz gibi ihtiyaz dediğinde olduğundan dolayı. el يَقْرَوْا الْمُؤْتَمُ حَلْفَ الْإِمَامِ Burayı da bitirelim. İmama iktida edildiğinde imamın arkasındaki cemaat Hanefi mezhebine göre kıraat yapmaz. İmamın kıraatı cemaatin de kıraatı yerine kaimdir. Bu noktada İmam Muhammed'e nişbet edilen eğer namaz sessiz namazsa kıraat yapar, sessiz namazsa kıraat yapmaz şeklinde rivayetler var. Bunu kasım Kutluba tenkit ediyor. Hatta İbni Humam da Fetrul Kadir'de bu rivayetin doğru olmadığını, bu rivayetin zayıf olduğunu söylüyor. E, aksi takdirde kişi imamın arkasında olduğu halde kıraat yapacak olursa bunun mekruh olduğuna e, yer vermişlerdir. E, Ebu Zehra'nın menakibinde okumuştum Allahu alem. Ebu Hanife Rahimullah'a bir grup insan geliyor. E, ders meclisinde diyor ki ey imam diyor. Sana bir soru soracağız. Nedir sorunuz? Ama bakıyor ki niyet farklı. Diyor ki sen cemaatin imamın arkasında durduğu zaman, yani imama ikna ettiği zaman e, kıraat yapmamasının gerekli olduğundan bahsediyormuşsun. Doğru mu? Deyince Ebû Anife Rahimullah meseleyi anlıyor. Tabi meselenin altyapısı var, fıkhi gerekçeleri var. Ama karşı tarafa fıkhi gerekçeleriyle değil de akli bir izah ile onlara şöyle bir ders vermek istiyor. Diyor ki ya ben hepinizle konuşamam. Hepiniz farklı farklı kişilersiniz. Neticede ben tekim. İçinizden bir lider tayin edin. Ben o liderle konuşayım. Eğer o beni ikna ederse hepiniz beni yenmiş olursunuz. Ama ben onu ikna edersem bu bağlamda ben hepinizi bu noktada ikna etmiş kabul edilir. Makul karşılıyorlar. Tamam diyorlar biz seçelim. Aralarında birini tercih ediyorlar. Diyorlar ki senle bu kişi konuşacak bu konuda ilmi bir münazara yapacak. Ebu Anife Rahimullah diyor ki, peki diyor bu ne derse siz onu mu demiş oluyorsunuz? Evet, işte ben de bunu diyorum zaten. İmamın kıraatı, cemaatin kıraatıdır. E, tabii bu bir akli bir izah ama bu, bunun e, farklı olarak nakli delilleri de e, vardır. وَمَنْ اَرَادَتْ دُخُولَ ف۪ي salati غَيْرِهِ Bir insan... Bir başkasının namazına girmeyi kastettiğinde yani cemaatle namaz kılmak istiyor. İmam efendiye uymak istediğinde yahtacu ila niyeteyn iki niyete ihtiyaç duyar. Bir niyet salah namaz niyeti bir de ve niyet-i imama uyuma niyeti yani iktidar niyeti tek başına namaz kılsaydı sadece namaz niyeti yeterliydi ama madem ki burada bir namaz kılacak hem de imam efendi uyacaksa iktida noktasında kişinin niyet etmesi şarttır. Dediğimiz gibi iki niyet hem namaz niyeti hem de iktida niyeti. Ama imamlık yapacak olan bir kimsenin arkasındaki cemaate niyet etmesi şart değildir. Eğer cemaati erkek cemaati. Yani kişi münferiden namaz kılarken birileri gelse ona iktida etse bu şekilde namazlarını kılsa iktida edenlerim kılmış olduğu bu namaz sahiptir. Cemaat sahibi olmuş olacaktır. İmamın imamlık niyeti özellikle tayin şart değil. Eğer arkasındaki cemaat dediğimiz gibi kadın cemaat değilse. Yani ama cemaatli durum için böyle değil. Cemaatin özellikle imama da niyet etmiş olmaları. Yani iktidaye niyet etmiş olmaları gerekir. Tabii niyet kasr kalptir. Yani bir insan camiye namaz kılmaya gidiyorsa orada işte ben şu iki niyeti yapayım, telaffuz edeyim şeklinde değil. Zaten kalbinde hem namaz kılma hem de imama iktidar etme niyeti vardır. Niyeti bu şekilde algılamamız gerekir. Özellikle telaffuz etme şeklinde değildir. Vel cemaatü sünneti müekkede diyelim. isterseniz burada kalalım. Önümüzdeki derse de buradan itibaren inşallah devam ederiz. Rabbim yanlıştan cümlemizi muhafaza eylesin rızasına uygun yaşamayı, rızasına uygun hayat ömrümüzü tüketebilmeyi cümlemize nasip elesin. Ve bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet elesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Altyazı